öz bir toprak. Tohumu ekersek Allah'ın yarattığı tohum, Tohuma bizim de bir şeyimiz yok. Kendimiz tohum yapma kabul falan yok yani. Efendim tohum ekersek oradan bitki bitiyor. Her şeyin beleşçiliğindeyiz. Nimet yiyecisiyiz yani. Yiyeceğiz. Bedavadan yiyeceğiz. Her şeyi Allah yapıyor. Yani kainattaki olayları olduran Allah Teala Hazretleri. Yani efendim Halik taala, El Halik yaratan demek. Elbaali efendim yoktan efendim böyle var eden ortaya koyan demek yani emsani yokken ön malzemesi yokken hatta da efendim ortaya koyan demek sonra el tasavvur yani şeklini tasavvur eden demek planlayan demek Allah Teala sıfatları bunlar insanların bir nefes yaşaması için bile şöyle bir kesit alalım zaman kesiti. Bir insan bir nefes yaşayacak. Ne lazım? Kalbin atması lazım. Akciğerin çalışması lazım. Beynin pek olmaması lazım. Gözün görmesi lazım, kulağın duyması lazım, midenin çalışması lazım, bağırsakların çalışması lazım, kanın dolaşması lazım, akciğerlerin efendim havayı alması vermesi lazım, hücrelerin efendim kendine gelen zeharları yapması lazım, fazlalıkları atması lazım, böbreklerin çalışması lazım. Yani bunlar bizim bildiğimiz tıptan bildiğimiz artık ilkokuldan ortaokuldan liseden geçen bütün çocuklara öğrettiğimiz faaliyette bir anlık bir çeşitte baktığımız zaman bir insan için bile bir basit canlı için bile milyonlarca faaliyet bir araya geliyor da biz bir anlık hayat sürüyoruz. Bir de bu kainat çokunda oluyor. Yani her an her yerde her zerrede bir oluş bir hareket. Tamam. Elleri kaldırıyoruz seslim alıyoruz yani. Her kainatın sahibi allahu Teala Hazretleri'nin kudreti karşısında muazzam kudreti karşısında ve yaptığı işlerin şayan hayrat hayret büyüklüğü, genişliği karşısında hayran kalıyor insan. Şirak diye düşünüp, düşüp bayılacağı geliyor. Her şeyi olduran allahu Teala Hazretleri ve yaratan, öldüren o. Başka? Başka ne? İnsana hidayet gören de Allah efendim insanı saptıran da Allah. Yani hidayeti veren de Allah. Efendim de düşüren Allah. Neden? Cezası var. kişinin bir edepsizliği var. Ondan kişinin bir efendim edebe uygun hareketi var. Ondan. İşte Hasan hadis diyor. Ahmet İbni Hanbel rivayet etmiş. Hanbeli mezhebenin kurucusu, Müsmed'in sahibi. Efendim, ondan sonra İmam temizliği rivayet etmiş Hasan Hadis diyor allah Teala Hazretleri halkını zulmette yarattı, karanlık yani her şey görünmüyor karanlık nedir? karanlık, kimsenin kimseyi görmediği, gözün gözü görmediği mekullerle dolu bir şey demek, ortam demek karanlıkta yarattı da bazılarını aydınlattı, evet insanların bir kısmı hakikaten bu, bu biraz mecazi gibi geliyor ifade, insanların gönlü aydınlanırsa aklı aydınlanırsa hidayet buluyor. Hakkı görüyor. Aydınlanmazsa o zaman hakkı görmüyor. inat ediyor. Şahitlilikte inat ediyor. Ateistlikte inat ediyor. Günahta inat ediyor. Israr ediyor. Yani şey yapıyor. Allah'ın nasip ettiği de gerçekleri görüyor. Efendim Cenab-ı Hakk'ın Bak. Dünyanın üzerinde dünyanın üzerinde altı milyar insan var. Tabii bu 6 milyarın ne ifade ettiğini, ne kadar büyük bir rakam olduğunu insanlar anlayamaz ama işte etrafımız, kıtalar, ülkeler insan dolu. Herkezde bir tahsil görüyor. Yani artık Afrika'da bile dünyanın her yerinde okullar açılmış. Üniversiteler var. Herkes birbirinden haberdar. Radyo var, televizyon var. Haberleşme var. Az çok. Herkes bir şeyler biliyor. Biliyor ama yine Allah'ın varlığını anlayamayan bir sürü insan var kabul edemeyen Allah ona nur vermemiş gönlün nurlanmamış kafasının nurlanmamış kabul etmiyor yahu bak diyorsun yani kendi kendine olur mu bu kainattaki bu kadar iltizam bu kadar teşkilat bu kadar çalışma bu kadar mükemmel güzel sanat her birisi sanat eseri emin olun ben şivrişle bir de hayran oluyorum ne kadar kadarcık koyu var ne kadar akılda mahvedin. İnsanın canını burnundan getiriyor, efendim, odanın içine saklanıyor, efendim senin nefesini sayıyor, senin uykuya zaman geliyor, kanı yemiyor, ondan sonra da gündüz yok Hayır. Ya karyoların altında ya duvarın arkasında, ya yer dolabın bilmem neresinde, en görünmeyen ya. Küçücük ama muazzam aklı var, hilesi var. Efendim ustalığı var. Öyle birçok mahvedin, öyle çok zeki İşte Allahu Teala Hazretleri nur vermişse, nasip etmişse bazıları diğer şeyi görüyor. Bazıları da tahsile rağmen, diplomaya rağmen, doktora rağmen, hatta profesörlüğe rağmen, hatta efendim bir, birkaç fakülte bitirmesine rağmen görmeyen görmüyor. Allah nasip etince görmüyor. Nedir? Hidayet bir nasiptir ve büyük bir nimettir. Allahü u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki yetiyor, zalim. Allah zalimlerine hidayet vermez. Ha, adamda zalimlik varsa Allah onun gözüne gerçekleri göstermiyor. Senin zalim seni sana gerçekleri göstermiyor diyor. Adam zalim olduğundan gerçekleri göremiyor. Hatta söylense bile göremiyor. Hani anlattım burada geçtiğimiz haftalarda yeğeni gelmiş efendim, e, efendim o akrabası büyüğüne bak demiş, işte Allah Celle Celaluhu, ya inan, efendim şöyle yap, böyle yap deliller söylemiş, hakim söyleyen hakim, söylenen de hakim, efendim yani te tecrübeli, bilgili insanlar, hukuk fakültesinde insan kolayca bitirmiyor, hukuk fakültesini bitirmek için neler öğreniyorlar ben bir gün hukuk fakültesine gitmiştim bir arkadaşı ziyarete baktım orada, efendim tahtada biyolojik efendim, bir takım şeyler, hücreler, hücrelerin bölünmesine dair bilmem ne. Ya bu ne, ne hal dedim? Burası hukuk fakültesi mi? Nedir bu? Dediler ki adlı tıpla ilgili bir şey var da, konu var da onun için işte bu anlatılıyor. Yani birçok şey öğreniyor. Öğreniyor ama mesela ne, ne demiş yeğenine doğru söylüyorsun yigenin, doğru söylüyorsun ama demiş şuran inanmıyor demiş ya. Burayı kapatınca Allah, şurası inanmıyor. Işte. Doğru söylediğine aklı kabul ediyor ama gönlüne iman girmiyor. Allah mühürlemiş. Mesela 3 Cuma Cuma namazına gelmeyelim. Gönlünü mühürler Allah. Kalbini mühürler deniliyor. Ya tehlikeli. Nasıl mühürler ya benim? Kaçarım. Hiç kimse yanıma sokmak, mühürlettirme. Ama işte kalbin insan bir mi? insan inanamaz. İnanamaz. İnanmak ister. İnancın doğru olduğunu bilir tamam inanç doğru Efendim, doğru olduğunu bilir inanamaz iddia edersin anlatırsın evet haklısın der yine inanamaz neden Allah zalimlere hidayet vermiyor başka Allah fasıklara da hidayet vermiyor seni fıskı fücür sahibi seni günahkar cephacı seni vermiyorum sana hidayeti vermiyor hocam zalaliste kalıyor hidayeti vermedim Allah ne olur insan sapık kalır Gerçekleri göremez. Prokurator olsa gerçekleri göremez. Allah ne olsa ağzı da kuş tutsa havada Allah Allah ya bak sen adam elini kullanmadan havada kuşu yakaladı yakaladı ama gerçeği yakalayamıyor. Gerçekleri göremiyor. Ağzıyla ile kuş tutsa Allah ne olsa efendim gerçekyi göremiyor. Göstermeyince inşallah göremiyor. Ama gören bir insanda dağda çoban olsa dağda çoban olsa Allah'ın bir güzel halinden dolayı, edebinden dolayı ona hilayeti veriyor. kalbi gün evliya oluyor. Hadi daha çoba, çoban şehirdeki problemi geçiyor. Paslı, koca kavuklu, sarıklı efendim, koca kafalı adamı geçiyor. Daha da adam. Neden? Onun kalbi temiz, adam onu seviyor. Berisinin, berikisinin gönlü kişili, asık veya zalim veya efendim daha başka bir kusuru var Allah hidayeti vermiyor. Neden vermiyor Allah hidayeti? Sen sevmediğin insana hediye verir misin? Kızdığın bir insana verir misin? Adam sana gelse sabahtan akşama sana hakaret iste, ağır sözler söylese, Allah sonra da senden bir şey istese verir misin? Vermezsin. Neden? E adam seni kızdırdı. şekli sözler söyledi, haksız sözler söyledi, vermiyormuş. Yani bir bardak su vermek istemezsin. Bir lokma ekmek vermek istemezsin. Neden? Kızdırdı. Kötü diye. Allah-u Teala Hazretleri de hidayeti sevmediği kula vermiyor. Neden vermiyor? Hilayeti verirse o adam cennete gidecek. Verir mi? Cennete gidecek. Cennete gidecek. Gide, gidecek şeyi vermiyor. Neden? Edebini takınsın öyle. Benim buyruğumu tutsun öyle. Kur'an-ı Kerim'i okusun, inansın, efendim, uygulasın, kimseye zulmetmesin, günahlardan elini eteğini çeksin, efendim, benim yolumda yürüsün, bir göreyim bakın, Ondan şöyle bir işaret göreyim, ben de ona beşaret vereyim. Ondan bir işaret, benden beşaret. Ondan bir hamle, benden daha büyük bir ikram. Ondan bir adım, benden daha büyük bir şey buyuruyor. Yani bu gibi bilgiler, hadisi kutsilerde var. Bunun bana, efendim, bir karış gelirse ben ona Efendim bir arşın gelirim yani daha büyük bir sevkiyet ederim hele hele kul bir gelme kulun bana dönerse ben ona dönerim hele bir kul dönsün hele bir gelmeye başlasın kulun bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim bunlar ne demek yani hele kulun bir gayret göstersin ben kuluma o zaman vereceğim, ikramı yaparım demek yani tabi zayıf olmadığı için de yapmam edepsizliğinden dolayı bir insan neden mahrum olur edepsizliğinden mahrum. Olur. Şeytanı Allah lanetlemiş. Niye lanetlemiş? Buyuruyor ki, ben Adem'i yarattım, secde et bıraktım. Şeytan da söylemiş, Allah'ın o buyruğuna karşı, ben ondan daha hayırlıyorum. Niye ona secde edeceğim? Sen onu topraktan yarattın, ben ateşten yarattın. Bak ne yaptı? Eletçilik ettik, bir. Söz dinlemedi. İkincisi, kibirlilik gösterdi ben ondan daha üstün. Yani kimin daha üstün olduğunu Allah bilir. Toprak mı daha üstün, ateş mi daha üstün? İşte Allah ona secde et dedi sana. Etmesi lazım. Söz dinlemedi. Dinlemeyince Allah onu huzurundan kovdu. Defol dedi. Matrut ve melun ve kovulmuş şeytan oldu. Taşlanmış şeytan oldu. Yani bundan anlıyoruz ki edepsizlik oradan oluyor ceza onun üzerine geliyor. O bakımdan insanın ...bizim hocamızın şeyinde... ...baş ucunda asılı dururdu... ...güzel bir şey... ...hattatın elinden çıkma yazı... ...diyor ki... ...en geridedir ilim... ...illa edep illa edep. ...yani... ...ilim filan şöyle biraz kenarda kalır... ...insanı Allah katında... ...sevgiyi kullanabilecek nedir? İlk önde gelen şey nedir? Edep. Kul edeplik kul olacak. Edebe edilecek... Konuşması edebe uygun olacak. Efendim, oturması, kalkması, girmesi, çıkması edebe uygun olacak. Her şeyi edebe uygun olacak. Edebe uygun olduğumu Allah sever, mücafatlandır. Edebe aykırı olduğumu Allah cezalandır. Şimdi imtihanları var mesela. Peygamberlerin bile imtihanları var. Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselamı güzel yaratmış Allah. Çok güzel yaratmış. Gören hayran kalıyor. Ellerini kesiyorlar şaşırıyorlar, apalıyorlar. Elinde bıçak vardı, elma vardı, çarp. Elmayı ilk kez çekerdi, elini kesiyor. Neden? Çok güzel bir insan ya. Haşa lillah, ma Bu insan değil, melek diyor. İlhaza illa melekün kerim. Soylu asil bir melek bu diyor. Kerim bir melek diyorlar. Çok güzel. Şimdi, çok güzel olunca, efendim, ona sahip olmak istiyor. Gel diyor, efendim, işte bilmem, e, Teknikte bulunuyor ama Yusuf Aleyhisselam'ın da içi biraz kayıyor ama Yusuf Aleyhisselam şey yapıyor. Yok diyor ben diyor bunların tekniklerini kabul edemem. Hapse atarız. Hapse atsalar da kabul edemem diyor. Bak ne oldu şimdi? Bir tercih yaptı. Önüne imkan çıktı ama o imkanı kullanmadı. Efendim Kendisini tuttu bir tercih yaptı. Neyi tercih oldu? tehlikeli, üzüntülü, karanlık, açlık, susuzluk olan tarafı tercihli. Neden? Allah'ın emrine aykırı iş yapayım diye, yani fasık olmayayım diye, günah işlemeyeyim diye tuttu kendisini. İşte onu tuttu, Allah ondan sonra mükafatlandırıyor. Hem de gene o canının çektiği hanımla evlendiriyor gene. Aradan zaman geçiyor, insan bittikten sonra gene evlendiriyor. Demek ki kaderde evlenmek var, ya helalden evlenecek, ya haramdan. İlk teklife evet deseydi, haramdan olacaktı. Ona hayır diyor Allah rızası için. Allah son yazmış, hader. Yazmış, helalden oluyor. Buralardan anlıyoruz ki muhtemelen kardeşlerim, Allah'ın rızası kazanmak için insanın edepli olması lazım. Edebe riayet etmesi lazım. Meşakkatli de olsa, sıkıntılı da olsa, zor da olsa, masraklı da olsa, efendim, tehlikeli de olsa... Doğru olan tarafı tercih etmesi lazım. Eğri olan tarafa kaymaması lazım. Gönlünün akmaması lazım. E kayarsa ne olur? O tarafa aktığı, o tarafa kaydığı zaman cezasını belasında bulunur. Çünkü Allah adil olduğundan günah işleyeni cezalandırıyor, fedakarlık yapanı müşafatlandırıyor. Bu kadar basit. Mekanizma bu kadar basit. Yani Müslüman olmak, Müslümanlığı anlamak, Allah'ın rızasının yolunu anlamak çok kolay. Gayet kolay. Mekanizma gayet aşikar. Hiç çoban da anlar, ümmi de anlar, köylü de anlar, cahil de anlar, herkes anlar. Ve cahil anladığını uygularsa alimden daha ileriye gidebilir. İşte İslam'ın güzelliği burada. İslam'ın güzelliği burada. Cahil İslam'ı böyle safi haliyle güzelce anlayıp yaparsa evliya olur. Öteki kaç tane kitabı yutmuş, kaç tane yüksek yer bitirmiş, kaç tane diploma almış insan Allah'ın emrini tutmayınca ne olur? Mahrum kalır. Mahrum kalır. İşte oradan çıkıyoruz. Ayrılış noktası orası. Edebe riayet eden efendim paşayı kurtarıyor. Edepsizlik yapan cezayı buluyor. E hocam yani ben bu sözü duymadan önce Bir edepsizlik yapmışım. Ha. Allah'ın lütfu çok olduğunda Eskiden bir edepsizlik, bir cahillik yapmışsa bir insan pişman olanı da seviyor Allah. Hatasından döneni de seviyor. İşte Allah'ın bir daha karşında sana. Bak artık sen onu yaptın, seni mutlaka çiğ, çiğ yiyeceğim, kebab edeceğim, kızartacağım, yapacağım, kömür yapacağım deniyor Allah. Pişman olursan geri asf ediyor. Güzel değil mi? Elhamdülillah. Allah'ın Teala Recep'leri, Elhamdül Rahim'in olduğunda hatalı da olsa, günahser de olsa pişman oldum Ya Rabbi. Keşke bir şey. Niye yapayım ben onu? Atlet beni Ya Rabbi deyince pişman olunca Allah atletiyor. İşte al sana ikinci güzelim. Al sana bir imkan daha. Hem de bir tane değil. Kaç, kaç defa yani insan kaç defa hata ise, kaç defa efendim etse Allah tevbesi kabul ediyor. Bin defa tevbesini bolsa, bin defa tevbe etse kabul ediyor. Tabi bu Yapın günah olarak değil, Ama insanoğlu bilerek, bilmeyerek hata yapıyor. Yani bir defa hata yapıyor ki insanoğlu. Ömrü boyunca çok hata yapıyor. Sabahtan akşama çok hata yapıyor. Sabah bir kalkıyor. Hatta namazın içinde hata yapıyor. Hatta camide hata işliyor. Hatta hacda hata işliyor. Onun için tevbe var. evde imkanı var. evde edince böyle de affediyor Allah edepsizlik yapmış bile olsa yarabbi ben bu edepsizliğimi anladım pişman oldum yapmamaya söz veriyorum az ediyorum karar verdim yapmayacağım iyi kullanacağım diyeni de affediyor demek ki insanlar çok bu insanları kullanmayanlardan da tabi cezasını çekiyor o da Allah'ın adaletinin icabı normal o da öyle olması lazım Allah'ın adaleti şaşmaz çünkü köşlü cezayı çekecek efendim. Şey de efendim iyilik yapan da mükafatı görecek. Kanun böyle. Evet. Yani Allah'ın nurunun insana isabet etmesi, isabet etmesi işte gerçeği görme kabiliyeti. İnsan gerçeği görürse, doğruyu görürse, hatta kendisinin hatasını, yanlışını görürse, tedbir alırsa kurtuluyor. Ama onu görmezse o zaman efendim cezasını çekecek. O halde bizim elimizde ne var? Şu anda bizim elimizde tevbe imkanımız var. Efendim Allah'a çok şükür akıl vermiş Allah bize. Aklımızı kullanıp günaha satmamak için kendimize sahip olma yolunu tercih etmemiz lazım. şeyde, e, tabi Allah'ın kanaliyetleri bir şeyleri kararlaştırdığı zaman mukadderat olarak onun önünde de durulmaz. Musa Aleyhisselam Adem aleyhisselam'la ile karşılaşmış Peygamber Efendimiz naklediyor. Miraçta gördü ya, hep, hepsini ayrı ayrı Musa Aleyhisselam atabi bir anı. Sinirli Harun Aleyhisselam'ın da yakasına ya sakalına, tutmuş sen niye o e, ben turdağındayken bunlara bu buzayı yapıp da papınmalarına müsaade ettim diye asaydı yani yakalamış yakasınlar. şimdi Hz. Adem'in de karşına gelince ne diyor Musa Aleyhisselam peygamber efendimizin hadis biliyoruz sen değil misin diyor bizi diyor hatayı işleyip cennetten çıkartan diyor Adem atamızı tarifte bulunuyor yani sen değil misin bizi diyor cennetten çıkartan yapmasaydın o işi Allah'ın yasakladığı ağaca yaklaşmasaydım dedi, buyurdu Allah Teala bu ağaca yaklaşmayın bu ağaca yaklaşmayın sonra zalimlerden günahkarlardan olursunuz yaklaşmayın buraya dedi. ne diye yaklaştın oraya diyor Adem Aleyhisselama Adem Aleyhisselam da cevabı şey olmuş sen beni kalemin yazısını yazıp da bu mürekkebinin kuruduğu bir şeyden dolayı ayıplama mı kalkıyorsun diyor. Ha, bu ne demek? Yani Allah Teala Hazretleri mukadderatı öyle yapmış ki Adem Aleyhisselam cennetten çıkacak, yeryüzüne inecek vesinler yeryüzünde yaşayacak. Kader böyle. Kader böyle olduğundan o şeyi yapıyor. Yani onu yapmış. Yani Allah'ın kaderi icabı olduğu demiş oluyor efendim. Ve e, şeyi susturmuş Musa Aleyhisselam'ı. Allah'ın bir takdiri. Tabi olaylar, Allah, mesela kul bir şey yapmak ister muhtemelen kardeşlerim. Ama bir türlü yapamaz. Böyle kaderin duvarlarına kafası toz toz tozlar yani. Aibk tozluğu gibi hisseler. Yapamaz ya. O kadar ister. Sabah kalkar, akşam kalkar, şey ama Yapamaz. Neden? Kader sesva vermiyor ondan. Müsaade yok. Kader müsaadesi yok. Eh tabi kader ona onu yaptıktı. Ondan sonra ama çok pişman oldu azaman Binlerce yıl ağladı. Havva Aleyhisselam da ağladı. Binlerce yıl. Türkler. Biz bunu niye yaptık yok? Tevbe etti. Tevbe edince ağlayınca efendim, Allah'tan aklını isteyince allah Teala Hazretleri de onu ve Havva anamızı aklı, mahkiret eyledi. Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş yani tuğbu ilallah tevbeten mesulha Allah'a tevbe etmeyi Allah Teala Hazretleri buyurmuş sonra e, ümit kesmemeyi buyurmuş kul ya ibadiyelnezine esratu ala enfusim la tablatun min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin ey kusurlu günahkar kullar ben günahkarım diye Allah seni mutlaka hiç affetmez cehenneme mutlaka atar sanmayın Allah günahları affedebilir diye müjde var, ayet var. La takmetuller rahmetillah. Ne demek? Allah'ın rahmetinden ümidinizi kırmayın, kesmeyin. Allah, inna Allah'a yanfırız dünübe cemiha. Allah günahları hepsini birden bağışlayabilir. Affedebilir, inne huzüvel rahim. O gafurdur, rahimdir diye bildiriyor. Demek ki, hata işlese bile, bazen bu hatası günahı tabi e, istediği halde yapmayın dediği halde oluyor işte. Adem Aleyhisselam ne yapayım diyor yani. Kader yazmış diyor. Kaderin benim e, hakkımda yazmış olduğu şeyden dolayı beni ayıklıyorsun diyor. Onda da aynı konuyu işliyor. Kader. Yani Allah Teala Hazretleri nurunu kimin üstüne göndermişse o hidayet bulur. Efendim, kimin üstüne, üstüne düşmemişse o nurdan yani o akıldan o mantıktan nasibi yoksa efendim o da dalalette kalır. O da Allah'ın bir kaderi olmuş oluyor. Allah'ın Teala Hazretleri. teşkideyi, kader değişir mi? Değişmez mi? Hadis-i şeriflere göre kader değişir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki et-du'a'u yerit-ül kaza'e bâdenen yübrenen. Dua kesinleşmiş olan Allah'ın bir hükmünü değiştir. et-du'a'u o bima bir bima'len yedi. Dua gelmiş belayı kaldırmaya da yarar Gelmekte olan belayı durdurmaya da yarar. Demek ki duanın bir şey var. O nasıl oluyor? Allah'ın bir kaderi duayı kabul etmesiyle ikinci bir kaderiyle değişebilir. Bu da işin müjde tarafı yani. Hadis-i şeriflerde bu var. allahu Teala Hazretleri efendim duaları kabul ediyor. Müjübüt de avat. Duaları kabul edici. Evet. Bu kaderle ilgili esrarengir işlerdendir. Yani ee, insan dua ederse efendim pişman olursa evde ederse e, yapmış olduğu hatasını da Allah affediyor. İkinci hadis-i şerife gelelim. Sayfanın on beşinci hadis-i şerifi, bizim ikinci hadis-i şerifimiz. Bin Allah'a sığınarak levham makulda. Min cüretin beydaa safahatuha min hamra. Kalemhu, Nurun ve Kitabhu Nurun. Ninlari fi kulli yemin, sittüne ve sittimi etilaksetin. Ya şu ku veya